Zamansız Bir Nişane Sesli Meram 322 Karşı Radyo 194 Ağustos'un 24'üne Çoktan Geldik Bir Bakmışız Haftaya Göz Bağsız, bağlantısız ve bağımsız Seslerin Güncesi Sesli Meram Bir Meram, Bir Arzi hali ve Bir Durum Tahayülü, Şimdiki Zamana Ait Seslenişler ve Şimdiden Yarına Çıkacak Olan Ahlar, Vahlar Ve tüyler. Siyasi Merkezli Bir Alternatif Ses Verme Gayreti Sesli Meramın kaydı Karşı Radyo'da başlıyor bir kere daha. 322. döngümüz, 194. defa Karşı Radyo'dan seslenişimiz. Anlattığımız şeyler hepimizin hayatında etkisini göstermeye devam eden bir 20 yıllık iktidar geleneğinin nasıl acayip zamanlara denk getirdiği. Basbayağı garip zamanlardan geçiyoruz sevgili dinleyen. İçinden çıkamadığımız bir karanlığın güncelliği dört bir yanı kuşatırken, her güne düşen yıkımların sofrasında buluyoruz kendimizi, eksik geliyor olmaksızın herkesi, hepimizi. Bir ceraat sarmalının yıkımlarla bir ve beraber çatısı, yapısı, yönelimi güncellenirken uzak ara bir katran yaygınlaştırılıyor. Cerahati aleni var eden sistemin dinamikleri, mekanizmanın parçaları her günü biraz daha yıkım sahası haline dönüştürmektedir. Bir deney sahası kalınmış olan yerde her gün apayrı rezilliklerle kuşatılıyor. Hemen her an bambaşka çürümle, Hallerini barındıran tuzaklarla donatılıyor ol halin. Bu istikamette yürüyen ülkenin güncesi. teviye kendi fasit döngüsünün ortasında yine yeni, yeni ve yeniden aynı basma kalıp tahakküm etme halleri ambalaj değiştirilip bir kere de böyle bir kere de şöyle denilip bir daha pazarlanıyor. Duraksamak nedir bilmeyen cerahat imgesinin savunucusu ola gelen muktedirin var ettiği her hamle Bambaşka değil de doğrudan sıradan yurttaşın hayatına gölgeleri dair ediyor. Bir biçimde o gölgelerin karanlığına alışın buyruluyor. Bir bütün halinde yaşama gayretinin karşısına yeni setler örülüyor. Devri sabık zamanların muktediri olarak kendini var eden o akımlar, kliklerin birlikteliği dahilinde ne yol ne yordam da bırakılmıyor. Acayiplikler hep o sonra çıka geliyor. Demokrasi var denilirken şeriata kadar uzanan bir secerenin o istikamet güncellenir kılınıyor. Adalet mefhumundan aralıksız dem vururken muktedir bir menzilde hak talanı kesintisiz kılınıyor. Hürriyet, eşitlik denilirken sınıfsal uçulum halleri bunlarla bütünleşik bir halde eksiltme hallerinin karşısında bir bütün olarak var edildiği hak kaspları çıkagelendir. Defaatli yıkımın, tahakkümet mahallerinin bedene yönelik ve fikri karşılık çıkagelen şiddet pratikleri yaşamı yerlemektedir. Olmakta olanın belki de en kestirme sureti burasıdır, bu noktadadır. 73 fermandan kurtulmayı, hayatta kalma mücadelesini yaşamlarının yegane belki de tek odağa kılmış olan Ezidi halkının başına getirilenler bir örnek teşkil edebilir pekala. Sınırın içinde Kürt, Alevi, Ezidi ve Gayrimüslim her kimliği ya da herhangi bir kimlikten yurttaşa bir de o mültecilerin haymat dostluğuna gizli açık saldırmaya devam diyen cüretin sınırın ta öte yanında var ettikleri o garip zamanlarda her neyin meydana geldiğini de imgeler. Bir sınır kalmadan, bir sınır olmadan hayatların eksiksiz kılınması ve etkisiz kılınması canların çalınması meselesidir ayan beyan gün yüzü bulan. Erdoğan Altan geçen hafta evlerden haberi geçer Mezopotamya Ajansı'na, DAEŞ'in soykırımına terk ettikleri Yezidilerin statü kazanmasını engellemek isteyen Irak ve KDP yönetimleri, Türkiye'nin ABD'nin örtük onayıyla gerçekleştirici saldırılarla Şengali savunmasız sıkılmasını ve kendisini muhtaç bırakmasını beklentisinde. Uluslararası toplum sağı TSK'nin Şengale dönük son hava saldırılarının öncelikler gibi sessizlikler içerisinde karşılıyor. Eşit halklar, eşit yurttaşlar, eşit olmaya çaba sarf eden ve ezidiler. Savunma ve yaşam gücü sağlayan Şengal yönetiminin dağılması 2014 yılından önceki sistemin kurularak bölgenin Irak ve Kürdistan Federe bölgesinin yönetimine alınmasını egemenlerin ortak tavrı olarak öne çıkarırken bölgeye ve Kürtlere yönelik egemenlik arayışında olan Türkiye ise atbaşı olarak kullanılır ve bu aralıksız bir baskı unsurunu oluşturur. TSK Federe Kürdistan bölgesinin Metina, Avaşin ve Zap bölgelerine yönelik 23 Nisan'da başlatılan saldırılardan tam 115 gündür sonuç alamayınca Bağdat ve Hevler arasındaki Şengal anlaşmasını öne sürüp yerel güçlerle oluşturduğu başka ile Şengal'e saldırır. Ki bu saldırılarda Irak hükümeti Şengal'in güvenliğini zayıf göstermek için şimdiye kadar Musul, Zahos ve Suriye arasındaki geçişlerde kaçakçılar yoluyla uyuşturucu silah ve ilaç taşındığı, insan kaçakçılığı yapıldığı söylem ve propagandalarını yayarak alan güvenliğini tartışmalı konuma düşürmeye çalışır. Anlaşmayı pratikleştirmek için Irak Ordusu üç kez çengele girmeye çalışır. Ezidi bölgeleri Til Kasap, Koço gibi köy yolları üzerinde bulunan kontrol nokalarında Ezidi asker veya Şirta asayiş yerine Arapları yerleştirmeye çalışır. Ki bu baskılarda bir bayağı devam eder. Bu arada e, o bölgede geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden saldırılarda bir hastane vurulur ki hastaneyi vurabilecek kadar cüretlidir Türkiye. E, yani İsrail'e lanetlerken Türkiye herhalde havada su dönmüyordur. Olsun bizim muktedir medyamız bunu PKK ile mücadele diyebilir. Halbuki bir halkın yaşam sahasıdır. PKK gerek yok. YBŞ e diye ellerine silah almaktan imtina eden bir halk kendini savunabilmek için ta IŞİD zamanından bu yana sürekli korunaklı ve aşılmaz dağlar diye geçiren o bölgede. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bunlara tık tıkayıp onlara zamanda dost deyip şimdi düşman bellemenin yolları ortaya çıkar. Çok garip zamanların içerisinden geçmeye böylelikle devam ederiz ki o hastane yıkılır. Mesela sınır namustur vızıldaması her yerde bangır bangır seslere karıştırılır. Hayatta karşıtlığı sınırın ötesine taşıyıp da başkalarının haklarını talan etmek hemen hiç kesintisiz devam olmanız şengalde. Ezide halkının kutsallarına, her şeyden de mühim olan yaşam pratiklerine saldırılar güncellenir. Bir hastane bombalanır, biri doktor 9 insan can kaybı verir. Daha sonra da bir kişi daha e, siyasi önderlerden birisidir. Bunun katli gerçekleştirilir ve sayı sürekli artar. Daha sık kimselere zarar vermeme konusunda inançları gereği hareket eden bir toplula bu şekilde mukabeledir. Bombalar yağdırılır. Milletvekili Felek Nesnurcan'ın da bahsettiği gibi İşit'in yarım bıraktığını tamamlamak mı istemektedir? Yeryüzünden o ezi halkının silmeye mi çalışmaktadır bu devlet sorgusu? Çap canlı duruyor. Yaşama eylemine ırkçılıkla mukabele eden, sürekli bir biçimde can yakmayı kendine referans edilmiş ve tek adamı amacı kılmış kalmış olan bir ülkenin açtığı kaçıncı yarada Şengal'deki? Hiç ama hiçbir surette hiçbir zaman fark edilebilecek midir? Büyük bir meseleyi oluşturuyor ki bu acayip zamanların içerisinde o denklikler e, bölüştürme, halleri sürekli güncellenirken yıkımda kendi peydah ettikleri yeni yollarla devletlinin söylemleriyle beraber şekillendiriliyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Subrix ile başladık. Liquid Brilliance etiketiyle yayınlamış olan EP'sinden Soul Searching. Hemen arkasına Live Together ve onun arkasında da Human Nature ile Stories parçasını dinleyeceğiz. Future Retro etiketiyle. Burası Sesleme ve devam ediyor. Biz başka şeyleri konuşurken, Ezide halkını konuşurken mesela başka bir çarpıklıkta o garip zamanlara denk düşüyor. Afganistan son bir hafta içerisinde resmen Taliban'a teslim edildi. Amerika Birleşik devletleri denen büyük terör şebekesi ülkeyi komple olduğu gibi bırakıp terk etti. Güvencesizlik, insanların evet. zafiyetlerinin sonuna kadar kullanılması ve bir söndürü düzeni içerisinde siyasal İslam figürünün artık elinde silahlarla beraber Memleketi ele geçirmesi söz konusuydu. Bir anetten aktarayım Taliban sözcülerine Şahin, Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Birgen isimli gazeteciye yaptığı açıklamada Türkiye ilişkiler konusunda soruları yanıtlıyor. İntikam ya da revanş alma, muhalefeti ezme gibi hedeflerimiz yok. Bunu açıkça ilan etmemize rağmen bu kaçış ısrarını anlamakta da zorluk çekiyorum demiş demiş. Küresel medyanın Taliban'a duyulan taban desteğini perdelediğini ve burka ve benzeri imgeler üzerine bir karalama kampanyası yürüttüğünü ileri sürer. Yepyeni bir Afganistan inşa edeceğiz buyurur. Dışarıda tüm ülkelere karşı can ve mal işbirliği yapıyoruz falan der. Türkiye bizim için önemli bir aktör. Hem dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi hem de İslam ümmeti için çok özel yeri olan bir millet ve devlet. Diğer yanlarına Türkiye'nin Afganistan'la ile hiçbir ülkeyle kıyaslanamaz diye buyurur. Afganistan İslam Emirliği olarak tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin dostluğuna değdiğine ihtiyacımız bulunur der. Birinci elden unumlu açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz diye buyuran bir menzilde olanın nasıl bir besbayelik füretmesi olduğu da kendiliğinin ortaya çıkıyor. Ee, bütün verili hakların talan edildiği kadınlar çocuklar için bariz ve belirgin bir cehennemin güncellendiği yerde olmakta olan şey çok daha feci bir yıkımlar toplamı daha kesintisiz bir çürümedir. Vahabis döngüyü var edenlerle ortaklık iyimser sahillerle bir gelecek yok oralarda birlikte gerçekleştirecek ticaret gibi tanımlamalar ve eylemlerle birlikte bir ülkenin sırtından bilmiyoruz kaçıncı kere vurulmasına destek çıkmak garab ettik değilse her ne garab Acayip zamanların ortasında dünyanın handiyse tamamının gözünü kapattığı ve kayıtsız kaldığı bir ülkenin yıkımının mimarlarıyla nasıl bir işbirliği, nasıl bir gelecek söz konusu edilebilir ki saydan Kesintisiz ve doğrudan bir yıkım şablonu şekillendirilirken aslında olmakta olanı da gözler önüne seriyor bu ülke. Ve bununla avınıyor. Bununla avınıyor ve güncelleniyor kendi kendiliğe. Ee, bunun yıkımının bir benzerini işte geçtiğimiz günlerde Van'da Ömer Faruk Gergerlioğlu sağ olsun hatırlatmıştı. Hristiyan'ın toprağın altında kaldı mı kendisini güvensiz hissediyor. Kalecik toplu konutlarında bulunan Ermeni mezarlığı harap bir birhane edilmiş durumda. Bu ne haldir Van'dan yapacak açıklamada bir yetkili yok mu diye Van valiliğini etkiler. Bu ülkede henüz ortada yokken bu topraklarda yaşamış olanlara vardığımız edilen misafir gösteriyor izik istiyorlar Ermenin göçüp gidenin de dahi huzurunu bozacak kadar. Van'dan hiçbir makam açıklama zahmetinde bulundu mu bulunmadı. Aynısını da işte o bir yandan e, Afganistan'da gerçekleştiriyor. Aynısını eziler için Şengal'de gerçekleştiriyorlar. Aynısını bir biçimde Roşaba'nın Artan'ın da hani Efren'i işgal etmiş Türk Devletinin şanlı çeteleriyle var etmeye çalışıyorlar. Aynısını, aynı durumu artsakta gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Aynı durumu orada, aynı durumu burada ve şurada gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve bu bir bitimsiz hazine olarak güncelleniyor ki Afganistan'da güneşi, işte Kabil hava işte o insanların pecmürdeliğe isyanı ve belki çoluğum çocuğum kurtulur diye çocuklarını teslim etmeye gayretlerinin arasındaki can hıraş, bağırtıları, çağırtıları karşımıza çıkıyor ve bunların hiçbirini e, tam manasıyla görmüyoruz. Çünkü daha ancak CNN muhabirinin e, derdest edilmeye çalışılmasını gördükten sonra ha demek ki Taliban hala değişmemiş falan diyenlerimiz var. Ya da işte Taliban ne hallerdeymiş. Taliban aynı Türkiye. Taliban aynı İsrail. Taliban aynı işte Amerika. Şu bu ve öteki ülke dediğimiz yani devletleri oluşturan mekanizmaların bir önderi bir benzeşi, bir benzeri Takvim mesela hafta sonu şöyle saçma sapan bir başlıkla çıkmıştı. Elbiseleri bile sonmadı. Taliban'ın yıldım yıllık değişimi dünyaya şaşırttı. Örgüt üyeleri ünlü markaların tasarımlarını giyip Kabil'de şov yaptı derken 17 yaşında bir sporcunun işte uçaktan düşme kaydı var. Abi kardeş birilerinin iki insanın uçağın kanadına tutunup tabii ki bir yere gidemeyecekler. Son derece malum ama bunların aşağı düşmelerinden bile bir eğlence kendilerine bir eğlence yaratabilen cüretin ya da bunu işte pazarlayıp satışa amade bir tüşört tasarımı olarak değerlendirenlerin bulunabildiği bir dünyayı karşımıza çıkartıyor ki bu garip zamanlar öyle garip zamanlar öylesine kürümüş bir zaman öylesine basitçe geçiştirilebiliyor ama hiç de basitçe geçiştirilebilecek şeyler değil yani Türkiye-Kabil'de söz hakkı sahibi olabilir belki olur belki olmaz bilmiyoruz ama bunun yıkıcı etkisini işte o Afgan mültecilerden falan değil bizatihi orada her atılan adımda her atılan hamlede işte Taliban'a hamilik yaparken şudur budur falan demeyirken biz ödeyeceğiz. Biz sıradan insanlar ödeyeceğiz ve bunun içerisinde ne mülteciyi ayıracaklar ne bu ülkenin yurttaşı asil ben %100 Türk'üm falan diyene herkes bir potada harman edilecek ki bu rezilliklerle beraber yıkımda tabi şekillendirilir tabi doğrultulur Tabii ki güncellenir bir acayip zamanın meramı, Human Nature Melody Future Retro'dan arkasına El Motif Deep Taft Nuclear Bass Records'dan gelecek karşı radyodayız devam edeceğiz devam ediyor garip zamanlar dedik ya işte bir gariplikler içerisinde devam eden bir ülke var ve e, Naci Bilici mesela atandı şeref yoksuna haysiyetsiz olduğu yüzüne vurulsa da o herif ben e, rektörüm dedi tıpkı önceki gibi kayım rektör protestosunda bugün 8 öğrenci gözaltına alındı ve öğrenciler mücadeleye devam çağrısını yineledi Boğaziçi'li akademisyenler de kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz diye söylerler. Ee, bu arada 2 Ocak'ta Melih Büluh atanmıştı. Onun Melih Büluh'un def sonra işte e, yapılan protesto gösterileri hala etkisini sürdürürken 154. kere akademisyenler bir araya geldi. İtirazımız atamanın şeffaf olmamasına da dilerler. 2 Ocak günü Melih Bulun'un atamasına karşı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz demiştik yine aynı şekilde. Muhatap alınmadıkları için vazgeçilmez bir biçimde söylerler. İnce'nin güven oylamasında akademisyenlerden %95 radyoyu aldığının hatırlatıldığı açıklamanın devamında da şunlara değinir. Naci İnce Bekali ten rektörlük yaptığı süre boyunca Can Canlan ve Fevzi Erçin hocalarımız ile Cito koordinatörü Cemre Baytok'un işine hukuksuz ve keyfi bir şekilde son vermiştirler. Onun içinde suç duyurusunda bulunurlar. Başvuru yapan kaç rektör adayı vardı ve bu adaylar kimlerdi diye de sorularını sormaya ihtimal etmezler. Okulumuzca güveni olan Boğaziçi Üniversitesi'nin 17 yetkin ve liyakat sahibi rektör adayı mülakata adayı çağılmazken aday ve Boğaziçi kamuoyuncu açıkça reddedilen Naci İnci neden tercih edildi diye bildirirler. Tabii ki devletimiz, tek adam rejimimiz, aslanımız, kaplanımız, medarı iftarımız. Hepimizin gözlerinin içine baka baka bu rezilliğe de devam edeceğini bir kere daha bildir Ve bu inatla beraber işte Naci Bileci'yi tekrar atar. Ee, Melih Bulu çoktan sahneden çekilmiştir çünkü. Melih Bulu'nun yerini dolduracak bir kefazeyi bulmakta da hiç de sorun değildir. Çünkü utanması, arlanması kalmayanlar için her şey mübahtır. Her yol mübahtır. Ee, Memur sen memur sen ne mi istiyor demişler 2022 için %21 artı 600 TL ve %3 refah payı 2023 için %17 artı %3 refah payı artışı ister bu teklif adalet diyor emeğin hakkı hukukudur falan filan diyorlar %5'lik memur zam okey verir memur sen e, bu tabi hepimizde ilgilendirecek ve 7 düvelin e, komedisini oynamaya devam eden işte Avrupa bize kıskanıyor e, Amerikalılar bize kıskanıyorlar Lör, deyip de geçiştirirlerken Amerika onca yani terör devletliğinin nüfusunu kullanmaya devam ederken insanların insanlarının yani yurttaş pozisyonunu yakalamış herkesin hakkını sonuna kadar pandemide devam ettiler ki hala yüz bin vakaların üzerinde vaka sayıları var hala günde binlerce insan ölüyor Covid-19'dan ama insanlara bir tercih bir alternatif bir yol bırakıyor ve nefes alma payı bırakıyor Amerika Birleşik Devletleri ve Biden yönetimi gel gelelim bizim gibi kendi kendimize yetiyoruz dünya bizi kıskanıyor yok uzaya çıkacağız yok yerli ve milli arabamız var al sana baraj al sana höy ölsene böy bu da size çay paketi deyip de kafalarını salladığı insanlara %5'lik zammı reva görüyor baş hazret ee, ve ekibi ve şürekası tabii kendilerinin cukkalarını doldurmaya devam ediyorlar. O ne bitmez doyumsuzlukmuş ki habire indir habire kaldır habire gömçür ye ye bitmiyor arkadaş memlekette ve bu yemeleri içmeleri kesilmeyen insanlara da gözlerinin içine baka baka diyorlar ki siz %5'te idare edersiniz diyor. Oysa en basitinden kendinden pay biçeyim ee, nereden baksanız 20 7-28 senedir aynı işletmenin ya da benzer işletmenin çevresinde çeşitli mekanlarda çalıştım ve bu sene yıl başında aldığım zam neredeyse Mayıs'ın ortasında sıfırlanmıştı ve şu anda dolar veya bilmem ne veya bilmem ne gerilemeye devam ederken benim param zaten geçen senenin seviyesine gerilemişken insanlar açlık sınırının hangi raddeye taşındığını dair birbirlerini sorgulamaya devam ederken süt görünümlü ama sütsüz peynir piyasaya sürülmüşken ekmek olmuş 2,5 lira 2-2,5 lira arası satılıp domatesin bile yaz sonu gelmesine rağmen hala 10 liradan satıldığı ya da ilaçla hangi versiyonuysa artık onun satıldığı marketlerde bir şeyleri alabilmek için ancak bilmiyorum kaç liralık kotayı doldurduktan sonra lütfen rica ile kenara ayrılmış şeyleri Size paylaştırıldığı ve bütünüyle birlikte erlenen her hamlede müştereklerimizin talan edildiği bir ülke gerçekliği karşımıza çıkıyor ki bu acayiplikler e, ve sürekli devam eden şeyler insanın cidden canını sıkıyor ama bu can sıkıntısı yaratılan ülkenin tahayyülünü de ortaya çıkartıyor ve yaratılan ülkenin aslında titrini de ortaya çıkartıyor. Hedef 2023 falan değil. Hedef bildiğin anlamda Çökme, hedef bildiğin anlamına çökertme ve hedef bildiğin anlamda hiçbir şeye dair en ufak bir ümidi bile besleyemeyecek duruma gelebilme. Bundan daha berbat, bundan daha kötü, bundan daha insanlık karşıtı bir durum, bir mesele söz konusu olur mu? El Motif, Missed Memories, Nuclear Bass Records'tan ve Colossus, Fragments, Galaxy Records'tan karşılığı da bizlerle beraber. You know. leşmeye devam ettiğimizin hazin yüksü. Basmayaya garip zamanlardan geçiyoruz. İçten dışa, dıştan içe sürülmüşlüğü tanımlanılan en alakasız noktada bile görünür kılan bir aziyetler toplamı ile kuşatılıyoruz. Devletin her ne olduğunu göstere gelen hamlelerin yükünü de bedel yöneten katı değil tastamam bu ülkenin sıradan yurttaşı ödüyor görüyoruz. Atatürk'ten Bakır Kürdistan'a, Rojava'dan Şengal'e, Karabağ Artsax mefhumundan Afganistan'a her yerde, her biçimde Ortaya saçılan yıkım istemine hamilik, yancılık yapılan bir devlet anlayışı, sınırların çoktan 70. cerahat güncesi, çabasının yekününü yepyeni kırılmalara var eder, etmektedir. Gözün gördüğü, aklın aldığı, algının fark ettiği şey, bir ülkenin cerahatiyle iç-dış fark etmeksizin her yeri karabasanlarla donatmasıdır. İç ya da dış fark etmeden her bir yere kötülüğünü taşımasıdır, ocu ürettir. Öyle acayip zamanlardayız, o kadar hesapsız ve kati biçimde öngörülemez hallerin yolunda yürüyor ki, bir devlette de hangimize daha ne bedeller hangi karanlıklarla yolumuz kesilecek bir türlü kestiremiyoruz. Gel gelelim, her şeyin tanıyız. Her şekilde olan biten o gümbürtünün kurban sayılan, gözden çıkartılan insanlarız. O ya da bu, şu ya da beriki, şurası ya da burası artık emin olduğumuz şey, o yıkım, yıldırı, tehdit, daha hallerinin ortasında bir başımızdayız. Ya hep beraber çıkacağız bu girdaptan ya da o karanlığın taşıdığı odakların benzerlerine figüran eğleneceğiz. Acayip zamanlardayız ve selam. Duyduğunuz seslerle ya da işitilebildiğiniz kelamlarla beraber bir sesli meram güncesi daha veda ediyor. Karşı radyoda sizlere anlattığımız şeylerle bütünleşik bir zaman önce konuştuklarımızın üstüne her gün her 24 saatte neredeyse bir medeni ülkenin bir aslına an şeyleri yaşıyoruz, yaşatalıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz peki böyle yol nereye sorusuna yanıtı verebildiğimiz gün bir bizi fark etmeye bizi var edip de bu yıkımdan kurtarmaya çalışacağız İnşallah, maşallah sübhanallah Kolosus, ola aruza veda edelim galasyon bir korsla teslim erhamdaydık burası karşılıklı